Müzik Endüstrisi Ne Haber? Okay. Müzik Endüstrisinin her alandaki dinamikleri. Hazırlayan ve sunan Merve Ergülek. Merhabalar, 8 program boyunca müzik endüstrisini sizlerle konuştuk. Müzik endüstrisinin farklı alanlarını ve her bir alandaki uzman kişileri konuk ederek müzik endüstrisini anlamaya çalışıyoruz. Ben de bir müzik endüstrisi çalışanıyım. Endüstrinin çok ufacık bir yerinden bakabiliyorum sadece endüstriye. Bu sebeple her bir programda farklı alanları konuk etmeye özen gösteriyorum. Ve her bir alanında konuşurken de ...bu konudaki uzman kişiyi bulmaya ve faydalanmaya çalışıyorum. Açıkçası kendi adıma çok şey öğreniyorum. Umarım sizlere de bir şekilde faydası oluyordur diye umuyorum. Son bir sene boyunca endüstriyi açık radyo vasıtasıyla konuşmak... ...hem öğrenmek hem de bu konuda faydalanmak isteyenlere ulaştırmak konusunda... ...müthiş keyif alıyorum ve çok mutlu oluyorum. Son bir sene bu anlamda çok mutlu geçiyor. Ee, ta ki Şubat ayına kadar, Şubat ayında e, yaşadığımız bu zorlu zamanlarda, bırakın radyo programı yapmayı, günlük hayatıma devam etmekte bile zorlanıyorum. Yaşadığımız acı, hüzün ve keder, bütün bunlara tanıklık ediyor olmak, bütün bunlara bir başkasının yaşadığını görüyor olabilmek yeterince zorluyken bir radyo programı hazırlamak gerçekten çok zorluyor. Bu sebeple bir önceki programımızı daha önce belirlediğimiz, yaptığımız formatta gerçekleştirmemiştik. Bu hafta da ne yazık ki aynı acımız, kederimiz, üzüntümüz, hatta buna ilave olarak öfkemiz ve olası depremler için endişemiz de pekişince yine daha önceki formatlardaki gibi bir program ne yazık ki olamayacak. İlerleyen dönemde umut ediyorum bir... Konum olacak Önder Kulak. Ee, onunla ilgili ufacık bir bilgi vermek ee, ve bu hafta benim kafama bıraktığı soru işareti sebebiyle onu sizinle paylaşmak istiyorum. İlerleyen günlerde kendisiyle bunu konuşuyor olacağız. Ee, Kendisinin bir doktora tezi var. Konusu Theodor Adorno'nun Kültür Endüstrisi'nin Kıskacında Kültür konulu tezi. Ee, İtaki yayınlarından çıkmış. Kitap olarak şu an önümde. İyi ki de çıkarmış. Bütün bu gündemi takip ederken e, ufacık bir e, alıntı gözüme çarptı e, Adorno'dan. E, Önceki şöyle bir ayıbımı söyleyeyim. Müzik endüstrisinin konuşulduğu, bir kültür endüstrisinin konuşulduğu bir programda 8 program boyunca Adorno'nun ismini bile telaffuz etmemişim. Kültür endüstrisinin adını koyan ve bu alanda çalışmaya sebep olan Frankfurt Okulu ve tabii ki en başta Theodor Adorno'dan bahsetmeden bir müzik endüstrisi yayını yapmak da benim ayıbım oldu. Dolayısıyla en azından bu programda bu tezle ilgili olarak Önder Bey'in tezinden bir sayfa okuyacağım. Çarpıcı olan kısım sosyal mecrada açıkçası bir alıntısını gördüm ve şu cümlesi var Adorno'nun. Diyor ki, Aşvitz'den sonra şiir yazmak barbarcadır. Öncelikle bunu anlamaya çalıştım. Burada tam olarak ne demek istiyor diye. E, Aşvitz'i ufacık e, ne olduğunu söylemek isterim. E, Nazi Almanya'sı tarafı da 2. Yani Dünya Savaşı döneminde aslında kurulmuş en büyük toplama ve sistematik kap, e, katliam yapılan ve imha kampı. Dolayısıyla dünyanın yaşadığı en büyük felaketlerden bir tanesi. Şimdi tekrar Adorno'nun cümlesini okumak gerekirse Auschwitz'den sonra şiir yazmak barbarcadır. ifadesini tarihsel olarak açıklamış tezinde. Şimdi o tezi okuyor olacağım. Ee, sizin çıkarımınız ne oluyor? benimkine ne oluyor? Bunu sonrasında konuğumla beraber konuşuyor olacağız ama paylaşayım. Hoffman'a göre Adorno, Auschwitz'i tarihsel bir paradigma olarak görür. Bu durumda Ashwitz sonrası şiir yazmanın barbarlığı ile şiir yazmamanın barbarlığı aynı anda ama uzlaşmaz şekilde bir arada bulunurlar. Bunun nedeni Ashwitz'in etkilerini taşıyan bireyin totalite içerisindeki konumudur. Bu birey şiir yazsa da yazmasa da artık Ashwitz'in gölgesini üzerine taşır. Bu gölge Rotterberg'in deyişiyle bireylerin felaket sonrası uyanışları aracılığıyla eş değişle bireylerin yaşananlara dair bir farkındalığa ulaşmalarıyla bir anlamda ötelenebilir. Bunun en açık görülebileceği yer sanattır. Rothberg ve Hoffman'ın tespitleri özellikle Adorno'nun bağlanma isimli çalışmasına dayanırlar. Adorno söz konusu metin içerisinde bir kez daha Auschwitz'ten sonra şiir yazmak barbarcadır ifadesini kullanır. Ardından şu soruyu sorar: Böyle bir dünyada şu ya da bu tür sanatın varlık hakkı olabilir mi? Bu kadar mutsuz insanın olduğu ve dahası büyük acıların yaşandığı bir ortamda sanatın, olanağı sorgular. sanatın olanağını sorgular. Bu noktada barbarca olarak nitelediği iki sanat türünden bahseder. Bunlardan ilki kurbanlar üzerinden bir eser ortaya koyar. Binbir türlü eziyet yaşamış insanları estetik bir nesneye dönüştürür. Böylece insanlığın acılarını derinleştirir. Diğeri ise Auschwitz ve benzeri örnekler hiç yaşanmamış gibi davranır. Kendisini tüm olanların dışında konumlandırarak toplumdan yalıtılmış eserler ortaya koyar. Adorno her iki eserinde de barbarca olduğunu belirterek bir üçüncü sanat eserinden bahseder. Bu eser ne kurbanları bile estetik nesneye dönüştürür ne de hiçbir şey yaşanmamış gibi davranır. İkisinden farklı olarak daima bir farkındalık haline sahiptir. Adorno, böylesi bir eser için Schönberg'in Varşova'dan kurtulan çalışmasını örnek verir. Bu örnek, Auschwitz'in etkisi karşısında nasıl bir doğru yaşam deneyimleneceğinin de bir göstergesi olarak sunulur. Bunu okuduğum vakit, ilk başta tabii şeyi düşündüm, yani yaşanan bu büyük acılar, tarih boyunca, Yaşanan kayıplar, Auschwitz gibi olsun, savaşlar olsun, doğal afetler olsun, insanların hayatını kaybettiği bu büyük üzüntülerden sonra ortaya çıkan sanat eserlerine karşı eleştirisi konusunda bunu çok detaylı bu konuda uzman olan, bu konuda doktora tezi yazmış Önder Kulak'la e, konuşacağım için şimdiden çok heyecanlıyım. Önümüzdeki günlerde konuşuyor olacağız bunlarla. Ben tezini okuyup sizlerde de Aynı soru işaretini uyandırmak istedim. Adorno bir sanat eserinin, bu acılardan sonra bir sanat eserinin oluşumunu için olumlu mu, olumsuz mu düşünüyor aslında bu anlamda diye bir soru işaretiydi. Olumlu ya da olumsuz düşünse de her zaman bu olaylardan sonra, bu felaketlerden sonra toplumsal hafıza için, bu yükleri taşıyabilebilmek için, toplumsal güç olması için her zaman sanat eserleri oluştu. Bunu paylaşmak istedim ve son bir hafta boyunca bütün bu karmaşık, kocaman duyguları e, içimde ne kadar yönetemesem de bir şekilde o duyguların içerisinde kalıp e, tekrar hissedebilmek için müziğe çok başvurdum. Bu hafta içinde dinlediğim şarkıları sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım sizlere de yardımcı olur diye. E, Biraz onlardan hangi şarkıları dinlediğimden bir bahsedeyim. Yani en azından söyleyeyim. Bill Evans dinleyeceğiz. Keith Jarrett. Sonrasında Ma Önümüzdeki günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.